Şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-aleymin. Salatüssalâmu ala kiya sîdeleveliin ve laqirin. Ve ila jami' el vel ve Ve ila jami' el-ıljai. Ve alhamdulillahi Allah'ın el-afâr el anlamaya çalışıyorduk. Devam edeceğiz inşallah. Üç bölümde Allah'ın Rızasını anlamaya çalıştık, Allah'ın kulundan razı olmasını, kulun Allah'tan razı olmasını, Efahül Hüsna'yı anlamaya çalışırken nüzul sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. Yani Allah neyi söylediyse, onun peşinden neyi söylemişse onu anlatmaya çalışıyoruz. Rızanın peşinden azap geliyor. Allah azap eder. Azap iki türlüdür. Biri zahiri, biri manevi. Allah kuluna nasıl azap eder? Allah kuluna azap eder mi? Bizim anladığımız manada kesinlikle hayır. Neden? Çünkü Allah'ın azap eden diye bir ismi yoktur. Azib ya da muazzib diye bir ismi yoktur. Allah öyle buyurdu. Allah kullarına zulmetmez. İnsanlar kendi kendine zulmeder. Kendi kendine zulmü ona azap olur. Kendine zulmü. Allah onu nereye koymuşsa orada durması gerekir. Oradan ayrılırsa, orada durmazsa kendine azap etmiş olur. Bu azabın çeşitleri var. Allah onları beyan ediyor. Allah kitabını indirmiş, peygamberini göndermiş. Hem müjdeliyor hem uyarıp ikaz ediyor. Hem bunu vahyini yaparak yapıyor hem de evet, peygamberini göndermiş. Onun için Allah Resulullah Efendimiz'e seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Nimetleriyle müjdeliyor, cennetiyle müjdeliyor dostluğuyla müjdeliyor, yakınlığıyla müjdeliyor. Bununla beraber bir de uyarıp ikaz ediyor. Kul Rabbini dinlemezse azap yoluna girdi demektir. Bununla beraber öyle buyurdu Allah'ın azabı kulların azabına benzemez. Dünya az azabına benzemez. Azabı çok şiddetlidir. Neden şiddetlidir? Eğer biri Rabbini kaybettiyse, işte, cenneti kaybettiyse, insanlığını kaybettiyse, kendini kaybettiyse bu dünya azabına benzemez. Buna beraber bir dünyada azap vardır, bir ahirette azap vardır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede: Dünyadaki azap dönsünler diye küfredenler, inkar edenler, şirk koşanlar, nifakta olanlar Rabbine dönsün diye, kendine dönsün diye, cennete dönsün diye Allah uyarır ve ikaz eder. Azapla, sıkıntı vererek, hastalık vererek, bela vererek, musibet vererek uyarır, ikaz eder, dönsünler diye buyurdu. Ama ahiretteki azap böyle değildir. O ebedidir. Çünkü o ebediyen kaybetmiştir. Ahiret azabına ebedi dedi. Azabı anlatırken azabın çeşitleri var. Birkaçını söyleyeyim. Allah azim azap dedi. Büyük azap. Azametli azap. Elim azap, iç yakan azap, mühin azap, alçaltıcı azap. Her birinin sebebi var. O kendini layık etmiş. Ateş azabı dedi, o ayrıca bunu zikretmiş. Bir de kaynar su azabı, azabın hamim. Mükim azap dedi, sürekli, daimi. Bir de boyunlarına halka takılı olarak Allah'ın huzurunda tutuklu olma azabı. Kıyamet yerindeki azaptır bu. Hepsinin üzerinde Allah'tan mahrum olma azabı. Allah'ın onunla, kuluyla konuşmayıp, O'nun yüzüne bakmama azabı. Bu hepsinden ağır, hepsinden acıdır. Neden Allah azabı böyle anlatıyor, beyan ediyor? Kul azaba düşmesin diye. Azaba değil, nimete layık olsun diye. Allah onu her ne için yaratmışsa, Muradi üzerinde gerçekleşsin diye. Yani Allah'a abd olsun diye. Öyle buyurmuş diye ayet-i kerimede. Hiçbir resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde ona şöyle vahyetmemiş olalım. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Sadece yalnız Allah'a abd olun. Bütün peygamberlerin geliş sebebi. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak yani La ilahe illallah demek ve sadece Allah'a abd olmak. Allah davet eder, yani cennete davet ediyor, Hazreti insan olmaya davet ediyor, Onu kendi kendisi olmaya davet ediyor, Allah'ın nefeti yürü ruh olmaya davet ediyor. Emaneti taşımaya davet ediyor. Yakın olmaya, mukarrebun olmaya davet ediyor. Bununla beraber şeytana tabi olmamaya davet ediyor. Uymamaya davet ediyor. Şeytana abd olmamaya davet ediyor. Cehenneme gitmemeye davet ediyor. Küfre düşmemeye, şirke düşmemeye, münafık olmamaya davet ediyor. ...ciddi ve samimi olmaya davet ediyor. İhlasli olmaya davet ediyor. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyordu. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Eyne e mefer. Nereye kaçıyorsunuz? Allah sizi karanlıklardan nura davet ederken sen nereye kaçıyorsun, nereye gidiyorsun? Seni huzura davet ederken, cennete davet ederken sen nereye kaçıyorsun? Allah soruyor. Allah kimlere azap eder? Kimler kendi kendine azap etmiş olur? Onu beyan ediyor. Buyurdu ki ayet-i kerimede Azap olarak herkesin kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Kendi sayının, çabasının, gayretinin sonucu vardır. Allah azap vermiyor. O azabı kazanmak için çaba gayret sarf ediyor. Azabı kendi elleriyle kazanıyor. Kendi aklıyla, iradesiyle, düşüncesiyle, fikriyle, imanıyla kazanıyor peşinden koştuğuyla kazanıyor. Allah azabın peşinden koşma, nimetin peşinden koş dedi. Cennete koşun dedi, Rabbinize firar edin dedi. Allah'ın isimleri El Esmaül Hüsnası, bütün güzellikler Allah'a aittir buyurdu. Eğer kul güzellikten mahrum kalırsa, bu durumda zulmetmiş olur, zalimlerden olmuş olur. Kendine zulmetmiştir. Zulmü kendine yapmıştır. O zaman zulüm ya da azap bizzatihi yoktur. Güzellik olmayınca, Allah'ın güzelliği tecelli etmeyince kul üzerinde evet, kendi eliyle azabi kazanmış olur. Allah bu tercihi ona vermiş. İstersen güzel olursun, istersen güzellikten mahrum olursun. Allah'tan, Allah'ın güzelliğinden, insan olmaktan, Hazreti insan olmaktan mahrum kalınca ona azabı olur. Kimler kendine azabi hazırlıyor? Hepsinin azabi de farklı farklıdır. Öyle buyurmuştu. Zerre kadar kimseye zulmedilmez. O gün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Herkes yaptığının karşılığını bulur. İster zerre kadar hayır olsun, zerre kadar şer olsun. O ister göklerde olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun. Allah onu mutlaka karşınıza getirir buyurdu. Nasıl iman etmek gerekiyorsa, sevmek, aşık olmak gerekiyorsa, aynı şekilde Allah'tan haşyet duymak da gerekir. Allah'a karşı edepli olmak da gerekir. Onun için iman, aşk, muhabbet, haşyet ve edeptir. Hepsi birdir, bir şeydir. Allah şirk koşanlara azap eder. Daha doğrusu Allah'a şirk koşanlar kendini Allah'ın rahmetinden, Allah'ın nurundan, Allah'ın güzelliğinden mahrum ettikleri için, başka şeyleri, nefsini Allah'a şirk koştuğu için, Kendini Allah'tan mahrum bırakıyor. Allah'ın güzelliğinden mahrum bırakıyor. Dolayısıyla o ona azap oluyor. Öyle buyurdu ayet-i kerimede, söyle. O Allah'a şirk koştukları bir sivri sivrisineğin kanadını yaratabilirler mi? İster birini, bir şeyi Allah'a şirk koşsun, ister kendi nefsini Allah'a şirk koşsun. Bir sivrisineğin kanadını yaratabilir mi? Allah ayetlerini yalan sayanlara azap eder. Azabı çok şiddetlidir. Eğer harşet yoksa neden Allah azabı böyle önümüze koyuyor? anlayalım diye, azaba düşmeyelim diye. Azap, herkesin anlayacağı şeydir. Ama Rabbini kaybetmek, Rabbinden mahrum olmak, Rabbinin huzurunda dururken, Allah'ın susun, bir daha benimle konuşmayın. Bu azabı anlayabilmek için büyümüş olmak gerekir. Bu azap, Zahiri azap büyümeyenler içindir. Büyüyenler, büyümüş olanlar için maşrukundan ayrı kalmaktır. Onun için bundan daha dehşet bir şey yoktur. Ama büyümemişse Allah onu uyarıyor. İkaz ediyor ki anlasın. İman etmemiş anlasın. Müşriktir anlasın. Kafirdir anlasın. Münafıktır anlasın. Zalimdir anlasın. Rabbinden kaçıyor anlasın. Her nefis bunu anlar. Nefsi tehdit ediyor. Ama Rabbini kaybederken, maşukhunu kaybederken muhatap nefis değil. Gönüldür, ruhtur. Ayetlerini yalanlayanlara evet, azap eder. Allah'ın emrine karşı gelenlere bunda ısrar edenlere azap eder. Kafirlere azap eder. Yalanlayıp yüz çevirenlere azab eder. Bunların her biri ayetlerdir. Dünya hayatını ahirete tercih edenlere azab eder. Allah'a yalan yere iftira atanlara azab eder. Allah'ın ayetlerinden alıkoyanlara azab eder. Zalimlere azab eder. Kendilerine Allah'ın ayetleri okununca kibirlenmiş olanlara azab eder. ''Atalarının dinine uyanlara azap eder, insanlara zulmeden, zalimleri destekleyenlere azap eder, münafıklara iki kat azap vardır.'' dedi. Allah'ın dininde ihtilafa düşenlere, kardeşliği bozanlara azap eder, şeytana uyanlara, şeytana dost olanlara azap eder, Allah'ın yolundan ali koyanlara azap eder, imandan sonra göğsünü küfre açanlara azap eder, şükretmeyip nankörlük yapanlara azap eder, kalplerinde hastalık olanlara azap eder, gözleri görmeyenler, kulakları işitmeyenler, anlamayanlara azap eder, Allah'a ve Resulüne saygısızlık yapanlara azap eder. Allah her birini beyan etmiş. Binden fazla ayet, Azabı açıklayan, beyan eden. Niye Allah böyle öğretiyor? Uyarıyor, ikaz ediyor. Öyle gevşeme, öyle belki bir şey olmaz deme. Azap etmez deme, azap ediyorum diyor. Bu sayılan özellikler, hasletler, haller kimde varsa azaba hazır olsun. Allah'ın vaadi var. Allah vaadinden dönmez dedi. Söz benden çıkmıştır dedi. Bir kere söyledimse o artık öyledir o değişmez dedi. Allah şirk koşanlara nasıl azap eder? Neden azap eder? Şirk koşanlar kendini Allah'ın ortağı zannetmiş. Nefsini Allah'a şirk koşuyor çünkü. Nasıl Allah'ın ortağı zannediyor, öyle kabul ediyor ya da öyle ortaya koyuyor. Mesela ben biliyorum diyor, ben alimim. Allah'ın alim ismine şirk koştu Eğer her konuda Allah biliyor deyip Allah neyi söylemişse doğru budur demediyse ben alimim dedi. Ben Allah'tan daha çok biliyorum dedi. Allah'ın söylediğini kabul etmedi, ben alimim dedi. Diliyle bunu söylemiş olması gerekmez. Allah böyle söylemiş ama, ama dediyse o Allah'ın alim ismine kendini, ilmini şirk koştu aklını şirk koştu Ya da herhangi bir sıfatını şirk koşar. Ben rahmet ediyorum, çocuklarıma rahmet ediyorum veya insanlara rahmet ediyorum. Bunun böyle böyle olması lazım dediyse Allah'ın takdirini, hükmünü kabul etmediyse, imtihanı kabul etmediyse Allah'ın işini beğenmediyse ben Allah'tan daha Rahman, daha Rahim'im dedi. Allah'ın ismine kendini şirk koşuyor ya. Allah şirki affetmez dedi. Seni öyle bir aşağıya indiririm ki evet boyun bükmek zorunda kaldırsın. Rahmetin kime ait olduğuna şahit olursun. İlmin kime şahit olduğunu görürsün. Kimin kerim olduğunu görürsün. Sana bunu tattırırım dedi. Sakın öyle yapmayasın dedi. Haddini bil, Rabbine karşı seni yaratan Rabbine karşı edepli ol. Şirk, Allah'ın isimlerinde kendini Allah'a şirk koşmaktır. Nefsini, aklını, iradesini, ilmini Allah'a şirk koşmaktır. Allah bunu affetmem dedi. Sana akıl vermişim. Yani böyle geri zekalı numarası yapıp ben anlamadım diyemezsin. Evet. Rabbine karşı edepli ol. Bunu affetmem dedi, haberin olsun. Yoksa günah işlemişsin, yanlış yapmışsın, çamura düşmüşsün. Onu affederim. Bin kere de yapsan onu gene affederim. Ama senin bu saygısızlığını affedemem. Şirk onun için. Affedilmeyendir. Affetmem dediği iyidir. Bütün günahları Allah affeder ama şirki affetmez dedi. Yoksa şirk sadece puti dikip önünde secde etmekle edilir. Zaten önümüze dikilmiş, nefsimizin önünde secde ediyoruz. Şirk budur. Allah'ın ayetlerini yalan sayanlara... Nüzul sırasına göre, yine Allah hangi azabı söylediyse ona göre söylüyoruz. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara, Allah azap eder. Yani sen Allah'ın ayetlerini yalanlıyorsan, nasıl yalanlıyorsun? İnkar etmek başka bir şey, yalanlamak başka bir şeydir. Yalanlamak, yalan saymak. Evet, Allah böyle söylemiştir, bu doğrudur. Ama diyor ama dediyse yalanladı ya da gereğini yapmadıysa ne dedi ben daha iyi biliyorum dedi Allah'a güvenmedi Allah böyle söylemiş doğrudur ama öyle yapmıyor gereğini yapmıyor kabul etmedi yalan sayıyor kendi içinde yalan sayıyor ...diliyle inkar etmiyor. Bu müminlerin düştüğü durumdur. Hem tasdik ediyor hem yalan sayıyor. Diliyle tasdik ediyor, gönlü yalanlıyor onu. Evet, Allah verin demiş ama vermiyor. Allah namazı kıl demiş ama kılmıyor. Beni zikret dedi, zikret diyor. Şükret dedi, şükretmiyor. Nankörlük yapıyor. Kardeş olun dedi, kardeş olmuyor. Sözün en güzelini söyle dedi. Onu söylemiyor. Gıybet etme dedi. Kardeşinin etini yeme dedi. Doğrudur. Allah öyle söylemiş diyor. Yapmaya devam ediyor. Yalanlıyor. Yalan sayıyor. Sahabe sormuştu. Ya Resulullah yalan saymak ne demek? Buyurdu ki. O anda pazardaymış. Biri soruyor. Buyurdu ki şu anda. Ben size desem ki. Şu tepenin arkasında bir ordu var, gelip sizi helak edecek. Bana inanır mısınız? Hepsi evet, inanırız ya Allah. Bu durumda beni tasdik ettiniz. Ama yerinde durur, yerinizde durur musunuz? Hayır. Hepiniz hemen dağılırsınız, çünkü ordu geliyor, helak edecek sizi. Eve gidersiniz, toparlanırsınız, eve gidersiniz. Eve gidenler, doğru söyledi, tasdik etti, inandı. Ama doğru söylüyor, evet diyor ama alışverişe devam ediyor, işini yapmaya devam ediyor. Yalanladı. Diliyle tasdik etti ama hiçbir önlem, hiçbir tedbir almadı. Yalanladı, yalanlıyor. Cennet var diyor, cennete koşmak için bir çaba gayret sarf etmiyor. Cehennem var diyor, cehenneme koşuyor. Rabbimize itaat etmemiz gerekir diyor. Rabbine itaat etmiyor. Şeytanın verdiği vesveseye uyuyor. İşte yalanladı. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, yalan sayanlar. Rabbini dinlemediği için bunun azabını görecek, bunun karşılığını görecek. Rezil rüsveye olacak. Allah'ı dinlemeyince, Allah'ın ayetlerini yalan sayınca kime uyuyor? Nefsine uyuyor, şeytana uyuyor. Dolayısıyla Allah'ı ilah edinmedi, La ilahe illallah dememiş oluyor. Evet. İlahi, nefsidir, şeytandır. Allah'ın emrine karşı gelmekte ısrar edenler dedi. Evet Allah onlara azap eder. Bütün bu azaplar dünyadaki değil, ahiretteki azaptır. Bundan dolayı imanını kaybeder, kaybedenler. Azabı bundan dolayı hak edenler Allah'ın emrine karşı gelmede ısrar ediyor yani bir sefer onu yapmayabilir, bir sefer yanlış yapabilir, beş sefer yapabilir, on sefer yapabilir ama ondan kurtulmaya çalışması gerekir. Onda ısrar etmemesi gerekir Allah'ın emrine karşı gelmede ısrar etmemesi gerekir ederse ne olur Allah azab eder dedi. Yanlıştan kurtulmak için çaba gayret sarf etmesi gerekir. Yoksa ısrar eder, ısrar etmiş olur. Ne zaman, ne kadar yanlış yaparsa yapsın, sürekli tövbe etmesi gerekir. Her yanlış yaptığında tövbe ettirip Allah'a dönmesi gerekir. Yoksa ısrar etmiş olur. Onun için, kaybedenler için Allah öyle buyurdu, günahları kendilerini çepeçevre kuşatmış olanlar cehennemliktir ısrar ediyor, sürekli yapıyor. Kurtulmak için çaba gayret sarf etmiyor, gereğini yapmıyor, tövbe etmiyor, istiğfar etmiyor. Yapmaya devam ediyor. Kafirler dedi, hakikati örtenler, anlamamış gibi, anlamamış numarası yapanlar, hakikati örtenler. Allah'ın ayetleri ona okunuyor ama anlamamış gibi yapıyor. Ya da zaten biliyoruz diyor. Gereğini yapmıyor. Rabbini dinlemiş oldu mu? Olmaz. Ciddiye almıyor. Korkmuyor, endişe etmiyor. Onun için Allah azap eder dedi. Korkmayanlara bu tehdidi yapıyor. Niye? Rahmetinden dolayı, sevdiğinden dolayı dönsün diye, tövbe etsin diye, cenneti kazansın diye, Rabbinin rızasını, dostluğunu kazansın diye azapla tehdit ediyor yalanlayıp yüz çevirenlere yani ciddiye almayanlara dinliyor, biliyor, anlıyor ama ciddiye almıyor yüz çeviriyor, gereğini yapmıyor, Allah onlara azap eder dedi <gülüyor> dünya hayatını ahirete tercih edenlere Allah azap eder azap eder demek cehennemlik demektir eğer dünyayı ahirete tercih ediyorsa bu durumda ahirete iman etmemiştir. Dünyaya iman etmiş, iman sevmekti, dünyayı seviyor. Allah'a yalan yere iftira atanlara Allah azap eder. Allah'a iftira atanlara. Allah'ın söylemediğini söylemiş diyenleri. Allah böyle söyledi. Hangi ayette? Öyle söylüyorlar. Olma diyor. İftira atıyorsunuz. Allah'ın söylemediği bir şeyi söylemiş diyorsunuz. Ya da bence diyor doğru böyledir. Neye göre? Allah'a göre mi? Allah'ın dinine göre mi? halde diyor, hocalar öyle söylemiş. İftira atıyor Allah'a. Allah böyle söylemiş ...diyebilmen için onun ayet olması gerekir. Yoksa onu öyle söyleyemezsin. Bence bana göre ya da herkes böyle söylüyor diyemezsin. Allah'a iftira atmış oluyorsun. Allah kendisine iftira atanlara azap eder dedi. Gazap eder dedi. <gülüyor> Dinde bir bilgisi yok. Bakıyorsun tartışıyor bilmediği şeyi tartışıyor. Allah'a ait bir bilgisi yok, bakıyorsun konuşuyor. Alim kesildi. Allah ayetlerinden alı koyanlara azap eder dedi. Nasıl Allah'ın ayetlerinden alı koyuyor? Senin diyor, Kur'an'ı okumana gerek yok, şu kitapları oku. Senin diyor, ayetleri okumana gerek yok, şu fıkıh kitabını oku ya da. Ya da namazını kıl, orucunu tut. Paran varsa haca da gidersin, zekat da verirsin. Zaten Kelime-i Şehadet'i getirmişsin, sen cennete <gülüyor> gidiyorsun. Kim söyledi? Allah mı söyledi? Hayır. Din üretiyor. Allah'ın ayetlerinden alıyor koyuyor. Bırak Rabbini dinlesin. Rabbi onunla konuşmuş. Yani alimlerle mi konuşuyor Allah? Yoksa kullarıyla mı konuşuyor? Siz diyor öğrenmeyin ben size söylerim. Sen niye bana söylüyorsun? Allah bana söylemiş. Niye bana ne söylediğini önüme koymuyorsun? Onun için televizyonumuzda sürekli evet, Türkçe bir de Türkçe Arapça Kur'an-ı Kerim okunuyor. Herkes Rabbinin kendisine ne söylediğini öğrensin, anlasın, dinlesin, merak ediyorum gerçekten. Yaklaşık 4 senedir televizyondan sürekli her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim hem Türkçe, hem Türkçe, Arapça, hem Arapça okunuyor. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyen var mı acaba? En azından kardeşlerimiz için merak ediyorum. Varsa bu büyük bir kayıp. Bu çok büyük bir kayıp. Allah her bir kula bu kitabı göndermiş. Her bir kula. Eğer o ben senin kurunum dediyse, bu onun kitabidir. Mutlaka hiç mazeret üretmeden dinlemesi gerekir. Okumayı bilmiyor Kulağıyı var, dinle. Allah imkan vermiş. Günde 300 dinlesen, 10 günde tamamlanmış olursun. Zaten sadece Türkçesini egeri dinlerse yarım saattir. Yarım saat. Toplam 30-15 saat yapıyor. Gerekirse insan bir günde bile dinleyebilir. Baştan sona. Bir kere Rabbim bana ne söylemiş? Hiç bundan daha önemli bir şey var mı? Yani ayetleri inkar etmek, ayetleri yalanlamak. Neyse onu ciddiye almamak, dinlememek aynıdır. Anlamaya çalışmamak aynıdır. O imkan var çünkü. Allah zalimlere azap eder, zulmedenlere Zulüm, Allah neyi, nereye koymuşsa onu orada görmektir. Onu orada tutmaktır. Ona göre muamele yapmaktır. İnsan en büyük zulmü kendine yapar. Onun için ben kimim sorusuna cevap verirken, kendimize zulmetmekten, insana zulmetmekten kurtulmuş oluyoruz. Yoksa bu soruya cevap vermeden, kendimize zulmetmekten, insanlara zulmetmekten kurtulamayız. Yani ben kimim sorusuna, ben Allah'ın yeryüzündeki halifesiyim. Allah'ın ruhundan nefettiği, meleklerin secde ettiği varlığım. Yeryüzünde Allah'ın halifesiyim. Onun abdi, beni kendisine abdolayım diye yaratmış. Aşık olayım diye yaratmış. Kurban edeyim, kurban olayım diye yaratmış. Dua olayım, rahmet olayım, güzel yapayım, güzel olayım diye yaratmış ve göndermiş. Dediyse doğru. Aynı şekilde karşısındaki insana da böyle bakması gerekir ki ona zulmetmemiş olsun. Bakışıyla zulmetlenmiş olsun. Varlığa da böyledir. Yani bu varlığa bakarken bu boş bir şeydir dediğinde Rabbini dinlemedin. Allah'ın ona yüklediği bir vazife var. Önce o Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Senin hizmetine verilmiş. Ona bakarken de böyle bakman gerekir. Yoksa zalimlerden olursun. Zalimlerden olduğumuz için halimiz böyledir, dünyanın hali, insanlığın, ümmetin hali böyledir. Doğru bir bakışa sahip olmadığımız içindir. Kendimize zulmetmişiz, dolayısıyla kendine zulmeden tabii ki başkalarına da herhalde adil olmaz, merhametli olmaz, zulmeder, eder, zalimdir. Allah zalimlere azap eder. Allah kendilerini Allah'ın ayetleri okununca kibirlenenlere azab eder. Nasıl kibirleniyor? Allah'ın ayeti okununca ben biliyorum diyor zaten. Kibirlendi. Hatta ben daha iyisini biliyorum. Kibirleniyor. Ya da beni bunu dinlemem gerekmiyor, öğrenmem gerekmiyor. Zaten biliyorum. Benim bilgim var zaten. Kibirlendi. Nasıl? Senin Rabbi konuşuyor. Senin Rabbin öyle söylemiş. Sen nasıl kibirlenebiliyorsun? Ben biliyorum, benim ihtiyacım yok diyebiliyorsun. Yani biz konuşunca karşımızdaki bizi dinlemezse biz kızar mıyız? Kızarsın. Ne deriz? Saygısız adam deriz. Terbiyesiz işte. Beni ciddiye almadı hiç beni dinlemedi. Allah! alemlerin Rabbi seni yaratan konuşunca sen onu dinlemez ciddiye almazsan o seni affeder mi? Onun için ne buyurdu? Kur'an okunurken susun ve dinleyin ki rahmete eresiniz. Yoksa, yoksa Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsın. Rahmetin olmadığı yerde Allah'ın azabi gazabi vardır. Biz kendimizi mahrum ediyoruz ondan. Kaçıyoruz. Allah Allah atalarının dinine uyanlara azap eder. Öyle buyurdu. Onlar derler ki Allah'ın dinine davet edildiğinde, vahyine davet edildiğinde biz atalarımızın dinine uyarız dediler. Ya ataları iman etmemişse, aklını kullanmamışsa, doğru yolu bulamamışsa gene ona mı onlara mı uyacaklar? Körü gerüne işte biz büyüklerimizden böyle gördük. Bu ataların dinidir. Allah onlara azap eder. Neden? Beni dinle diyor. Rabbini dinle diyor. Rabbinin ayetlerini dinle. Yani ataların ne demiş, büyüklerin ne demiş ona bakma. Allah'ın vahyinin ölçüsüne vur. Doğruysa doğrudur. Alırsan. Yanlışsa yanlıştır. Dinini öğrenmeye Tenezzül etmiyor, bu çabayı, gayreti sarf etmiyor. İşte büyüklerimiz böyle yaptı, biz böyle öğrendik. Allah kabul etmez onu. Din anadan babadan biraz kalan bir şey değildir. İmam biraz kalan bir şey değildir. İmanı senin kazanman lazım, dinini senin Allah'tan, peygamberinden öğrenmen lazım. Allah, insanlara zulmeden, zalimlere, destek olanlara azap eder. Zulmedenle zalimlere destek verenler aynıdır. Aynı şekilde bu küfür için de böyledir. Eğer siz kafirlere dost olursanız, siz onlardansınız dedi. Kafirlere dostluk gösterirseniz, siz onlardansınız. Onlar gibi olursunuz değil, onlardansınız. Onlara sevgi beslerseniz siz onlardansınız dedi. Aynı şekilde zalimlere meyleder, desteklerseniz siz onlardansınız. Hatta öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Şarkta bir cinayet işlense, garptaki adam onu desteklese onun cinayetine ortak olmuş olur. Doğu'da biri cinayet işlemiş, batıdaki dünyanın öbür ucundaki yani ona destek vermiş, cinayetine ortak oldu dedi. Yani günah kazandı diye demiyor. Cinayete ortak oldu. O da o cinayeti işlemiş oldu. Ameller niyete göredir. Gönlü onu destekledi. O da onu gönlüyle öldürmüş oldu. Gönlün fiiliydi bu, cinayet işledi. Onun için ısrarla haktan yana duralım diyoruz. Müminden yana duralım diyoruz. Neden? Kaybetmemek için. Herkes kendi hesabını yapmak zorundadır. Ebedi hayatının hesabını yapmak zorundadır. Dolayısıyla Allah'ın hesabını yapmak zorundadır. Allah'a göre doğru yapınca doğru yapmış olur. Güzel yapınca, güzel yapmış olur. Yani her konuda, ''Ya Rabbi bu konuda emrin nedir?'' ''Sen nasıl istiyorsun ya Rabbi?'' Demek lazım. Bilmiyorsak, anlamadıysa, ne yapıyoruz? Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun dedi Allah. Soracağız o zaman. Sorup öğreneceğiz. Her duyduğumuzu kabul etmeyeceğiz on yerden soralım, hepsini yan yana koyup önümüze koyalım, tercih yapalım. Samimiyetle tercih yapalım. Allah münafıklara azap eder, onlara iki kat azap eder dedi. Kafire, müşriye öyle söylemedi, münafıka öyle söyledi. Niye iki kat azap? Çünkü, Diğer insanlar ona bakıp bu mümindir diyor. Ona güveniyor, ona inanıyor. Bu böyle yapıyorsa bu doğrudur diyor. Onun için ayet-i kerimede yine öyle buyuruyordu. Münafıklar cehennemin en alt katındadır dedi. Cehennemin en alt tabakasındadır dedi. Şeytandan daha aşağıdadır. İnsanlar ona kandığı içindir. Dışı mümin gibidir. Ama içinde iman yok. On sefer Rabbine itaat eder. Bir sefer şeytana itaat eder. Ve bu Allah'a itaattır der. Ondan. Bak Rabbine nasıl ağır bir kelime kullanmış oldu. Şeytana uyar Allah böyle istiyor diyor. Allah'ı bilmiyor. Allah'ı tanımıyor, Allah'a iman etmemiş, Allah'tan haşyet duymuyor. Yoksa böyle konuşabilir mi? İmanı olsa. Bir kelime söylerken titrer, Allah adına konuşuyorsun. Öyle devam ederse ne olur? Allah kalbini mühürler, artık doğru yaptığını zanneder. Allah ihtilafa düşenleri, kardeşliği bozanlara azap eder. Allah ihtilafa düşmeyin dedi. Mü'minler kardeştir, kardeşlerinizin arasını bulun dedi. Birbirinize ikram edin dedi. Birbirinize yardım edin dedi. Bölünü parça parça olmayın dedi. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın dedi. Ama ne diyor? Bu önemli değil diyor yani. Ben tek başıma da kulluğumu yaparım. Ama Allah bak böyle söylemiş. Ama diyor, onlar yanlış yapmışlar. Bunlar böyle yanlış yapıyor, şu da şöyle yanlış yapıyor. Onlar bizim kardeşimiz değil. Allah'ın ne söylediği önemli değil. Rabbini ciddiye almıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? İhtilafa, kendisi de düşür, düşüyor, ihtilafa da düşürüyor. Ya da işte bizim cemaat en iyisidir, bizim tarikat en doğrusudur. Bizim parti en iyisidir. Parçalıyor. Kardeşliği de parçalıyor. Ne birlik kalıyor, ne beraberlik, ne kardeşlik. Şu anda müminlerin, müslümanların durumu budur. Onun için ısrarla ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Bundan başka seni kabul etmiyoruz. Rabbim beni hesaba çekerken, o bunun şahididir. Tefrika yapmıyorum. Yaptırmıyorum. Bana uyanlara yaptırmıyorum. Çünkü onları cennete taşımam gerekir. Onları huzura taşımam gerekir. İmansız birini huzura taşıyabilir miyim? Allah'a itiraz eden birini taşıyabilir miyim? Tefrika yapan birini taşıyabilir miyim? Nefsi şirkle dolu olan, müşrik olan birini taşıyabilir miyim? İki yüzlü münafık birini taşıyabilir miyim? Taşıyamam. Onun için o kadar feryat ediyoruz. Onun için ben demiyoruz. Biz bir cemaatiz demiyorum. Ne diyoruz? Biz bir ümmetiz. İnsanlar neredeyse orada bir araya gelmeleri gerekir. O ümmetin içinde bir cemaattir. Ümmetin içinde. Ümmet, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Nerede olursa olsun kardeşimizdir. Bize düşen onlara orada yardım etmektir. Onları eleştirmek değil, çekiştirmek değildir, yermek değildir. Rabbim Allah'tır diyor ya yeter. Daha ne söylesin? Kardeş olmak için bu yetmiyor mu? Allah'a iman etmiş, Resulüne iman etmiş, O'na indirilene iman etmiş. Yani ille de senin gibi mi düşünmesi gerekir? Senin yaptığın gibi mi yapması gerekir? Hayır. Bu hükmü verecek olan Allah'tır. İnsan değil, cemaatler değil, tarikatlar değil, mezhepler değildir. Herkesin haddini bilmesi gerekir. Allah'ın hüküm vereceği bir konuda kulüdür o. O senin kulun değil o. Küçücük bir ameline cenneti verir. Rahmetle muamele eder. Nereden biliyorsun? Yeter ki imani olsun. Allah ihtilafa düşenlere, kardeşliği bozanlara azap eder. Şeytana uyanlara, şeytani dost edinenlere Allah azap eder. Şeytana nasıl uyuyor, nasıl onu dost olarak kabul ediyor? Verdiği vesveseye bu doğrudur diyor. Şeytanın verdiği vesveseye doğrudur, diyor. Allah onun tersini söylemiş. Rabbini dinleyip, ona koşmaya, çalışmak yerine, şeytana uymaya tercih ediyor. Uymayı tercih ediyor. Mesela örnek veriyorum. Allah gıybet etme, gıybet haramdır, dedi. Değil mi? Kardeşinin etini yemektir. Bakıyorsun, oturmuş müminler, bir mümini çekiştiriyor. Ya Allah yapma dedi, siz müminsiniz. Ama diyor, ama biz doğru söylüyoruz. Kim söylüyor bunu? Şeytan söylüyor. Sen doğru söylüyorsun. Hatta sen hayrı söylüyorsun. Öyle söyletiyor ona. Sen küfre girdin. Hadi. Sen Allah'ın gazabını, azabını hak ettin. Allah bilmiyor dedin yani. Onun haberi yok dedin. Allah ne diyor? Sen kendine bak diyor. De kendine bak. Kulümü eleştirmene tahammül edemem dedi. Edepli ol. O senin kulun değil. O benim kurumdur. Ben ona imkan vermişim. Hayat vermişim. Varlık vermişim. Onu yaratan benim. Dolayısıyla onun işini bana bırak. Sen sadece güzel yap. Ben sana neyi emretmişsem sen onu yap. İlahılık taslama. Böylece vesveseye uymuş oluyor. Şeytanın peşinden gitmiş, şeytani dost saymıştır. Rabbini dost olarak değil, şeytani dost olarak kabul ediyor. Allah, Allah'ın yolundan alı koyanlara azap eder. Allah'ın yolu, Allah'ın yolu bellidir. Resulullah Efendimiz'in gittiği, sahabesiyle gittiği yoldur. Bütün müminler, bütün cemaatler, bütün tarikatlar, bütün mezhepler. Aslında her biri Allah yolunda yürümeye çalışıyor. Eksikleri varsa, şurada eksik var, şurayı Allah burada böyle buyurmuş, bundan dolayı burası eksik ya da burası yanlıştır deyip hakikati ortaya koymak gerekir. Eleştirmekle, çekiştirmekle. Senin gittiğin yol yanlıştır demekle kimse bir şey kazanmaz. Yolunu kapatıyorsun, adam yolsuz kalıyor, yolsuz. Gidebileceği bir yol kalmıyor. Sirat-ı müstakim yol demek. Yol. Yol yürünmek içindir. Eğer bir yolda yürümüyorsan o yol senin yolun değildir. Çünkü sen o yolda değilsin. Bak ümmet, çoğunluk böyledir. Yolu yok. Bir yolu yürümüyor. Hatta bir yol olduğunu bile bilmiyor. Ne anlamış? Bir takım emirleri yerine getireceksin, Müslümansın, cennete gideceksin demiş. Yolu yürümek yok. Allah yolunda cihad etmek yok. Cihet etmek yok. Kurban etmek, kurban olmak yok. Böyle yapanlara ne diyorlar? İşini biliyor. Hata gerektiğinde iş yerinde namazla kılma. İdare et. Göze batma. Yol yok yani. Yolu yok. Allah'ın yolundan alıkoyanlar. Yani biri kendine bir yol bulmuş, yürümeye çalışıyor. Bakıyorsun. Evet, çelme takıyor. Gitme bu yolda. Niye? Gitirin yol doğru değil. Nereden biliyorsun? Bırak biraz muhabbet almış, bırak biraz yürüsün kendine. Eğer o samimi ise Allah ona yolu gösterir. Seni müdahale etmene gerek yok. Evet. Allah'ın yolundan alıkoyanlara Allah azap eder. Allah imandan sonra göksünü küfre açanlara azap eder. İmandan sonra göksünü küfre açanlara. Nasıl açıyor gökseni küfre? İman etmiş, imani takmış. Buna rağmen gökseni şeytana açıyor. Şeytanın verdiği vesveseyi açıyor. Şeytanın verdiği vesveseyle konuşanlara gökseni açıyor. Dinliyor onu yani. Dinliyor, dinlediğini içeri alıyor. Doğrudur diyor. Gökseni küfre açtı. Sonra ne olur? Sonra Allah kalplerini möhürler. Tövbe etmez, dönmez de kalbini mörletiyor. Tatmasaydı, imandan sonra diyor, imanı tatmış. Eğer imanı tattıktan sonra, hala böyle, yüksünü yanlışa, küfre, vesveseye, şirke, delikodya, iftiraya açıyorsa, gazabi, azabi hak etti demektir. Yanlış, bir anlık yanlış olabilir. Ama farkına varır varmaz, kudun Rabbinden haşyet duyması gerekir. Niye Allah azap eder diyor? Tehdit ediyor. Buna beraber, ne dedi? Söz benden çıkmıştır. Neyi söylemişsem o, Allah vaadinden dönmez. Allah şükretmeyip nankörlük yapanlara... Azap eder dedi. Allah onca nimet vermiş, nimeti görmüyor. Sadece sıkıntıyı görüyor, imtihanı görüyor, sorunu görüyor. Şükretmiyor. Şükretmeyeceği Rabbine karşı, Rabbinin nimetine karşı nankörlük yapıyor. En büyük şükrü varlığına yapması gerekir, varlığına. Allah onu yaratmış. Ruhundan ona nefretmiş, kendinden ona varlık vermiş. Ona şükretmesi gerekir. Bu şerefi taşıması gerekir. Ona imkan vermiş, iman vermiş. Aşk vermiş, muhabbet vermiş. Vahyini indirmiş, Kur'an vermiş, hikmet vermiş. Şükretmesi gerekmez mi? Nankörlük yapıp bu nimetleri hafife, basite alırsa nankörlük yaptı Allah şükretmeyip nankörlük yapanlara azap eder, buyurdu. Kalplerinde hastalık olanlara, bununla beraber gözleri görmeyenlere, kulakları işitmeyenlere Allah azap eder. O gözünü kapatmış, o kulağını kapatmış, kulağını tıkatmış. Görmemiş muamelesi yapmış, işitmemiş muamelesi yapmış Allah'ın ayetlerine karşı. Dolayısıyla anlamamış, numarası yapmış, Allah onlara azap eder. Yani öyle görmedim, anlamadım, işitmedim yok. İşitmek için çaba gayret sarf etmen lazım. Rabbim bana ne söylemiş? Kendine dışarı, afaka, enfuse bakarken, Rabbinin ayetlerini okuman gerekir. Hangi muamele olursa olsun, Rabbimin buradaki muradı nedir demen gerekir. Ki, göresin, Okuyabilirsin, işitebilirsin, anlayabilirsin. Yok ciddiye almadın. Evet. Allah azap eder dedi. Kör davrandı, sağır davrandı, karsız davrandı. Allah Resulüne saygısızlık yapanlara azap eder buyurdu. Nasıl saygısızlık yapıyor? Evet, öyle buyurmuştu. Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyi, Sesini O'nun sesinden yükseltme. O bir konuda karar verdiğinde, hüküm verdiğinde O'na uy. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde itaat edin. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde müminler gönüllerinde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul edenlerdir, dedi. Müminler Allah'ın Resulü bir iş başındayken onu bırakıp gitmezler. Hatta ondan izin istemezler. Evet, Rasul Efendimiz de buyuruyor, bak, işi gerçekten işi olanlar vardır o anda izin isteyenlerden. Onlara izin ver, onlar için istiğfar et. Gerçekten işi olanlar için söylüyor. Kaçanlar için değil. Önüne geçmek demek ne demek? O bir şey söylüyor, Yok ben ondan daha iyi biliyorum deyip sen de bir şey söyledinse sözünle onun önüne geçtin. Sadece onun önüne değil Allah ve Resulünün önüne geçme dedi. Allah'ın önüne geçtim. Çünkü o Allah'ın söylediğini söylemişti ondan. Dolayısıyla saygısızlık yapmış oldun. Birbirinizi çağırdığınız gibi onu çağırmayın. O böyle uzaktan diyor onun arkasından çağıranlar Aklı ermeyenlerdir dedi Allah. Allah'ın Resulü olduğunu anlamamış, aklı ermemiş. Onun için böyle birbirini çağırıyor gibi. çağırıyor. Allah bunu yapmayın dedi. Allah Resulüne yapılan saygısızlığı kendine kabul ediyor. Evet, Allah'ın Resulü. Allah'a gidiyor çünkü. Azab'ı kısaca özetledim böyle. Sıra ayetleri okumaya gelmedi. Allah öyle buyuruyordu. Andolsun ki bu Kur'an'ı Anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Üyüt alıp düşünen var mı? Üyüt alıp düşünen yok mu? Bu ayet tekrar ediyor böyle. Ne diyor kullarına? Beni dinlemeyecek misiniz? Beni dinleyip anlamaya çalışmayacak mısınız? Size neyi öğütlüyorum? Bunu anlamak için çabanızı, gayretinizi sarf etmeyecek misiniz? Evet. Bu kolaydır dedi. Kolaylaştırdık. Anlayasınız diye kolaylaştırdık. Onun için kimse ben anlamam, anlamadım diyemez. Dinleyelim. Altı bin ayeti dinlediğimizde en az beş binini anlarız. Bin tane de anlamamış olalım. Onu da bir bilenden öğreneceğiz. En azından zahiri olarak birebir Allah ile muhatap olmuş oluruz. Ya Rabbi seni dinledim. Bana gönderdiğin kitabı, kitabın benim kitabım oldu. Kitabım olarak kabul ettim, okudum ya da dinledim. Anlamaya çalıştım dememiz gerekir. Bana yaptığın nasihatleri, öğütleri dinlemeye, anlamaya gereğini yapmaya çalıştım diyebilmemiz gerekir Allah'ın huzuruna çıktığımızda. İnşallah öyle yapacağız. Allah'ın azabından kendimizi koruyacağız. Daha doğrusu kendi kendimize azap etmekten kurtulacağız. Kendi kendimize zulmetmekten, zalim olmaktan kurtulacağız. Allah Hazreti Adem'e öyle buyurmuştu cennette dirediğinizden yiyin, için. Bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz dedi. Kendinize zulmedenlerden olursunuz. Allah bak oradan men ediyor. Buraya yaklaşma diyor. Yaklaşırsan zalimlerden olursun. Kendine zulmedenlerden, kendine azap edenlerden olursun diyor. Azap böyledir. Allah vermiyor. Allah sınırı çizmiş. Bu sınırı geçme diyor. İki türlü sınır vardır. Biri zahiri, biri manevi. Biri gönlün sınırıdır. Sakın bunu böyle anlamayasın. Böyle iman etmeyesin. Böyle şirke düşmeyesin. Böyle küfre düşmeyesin. Böyle nifaka düşmeyesin. Diyor, çizgi çiziyor. Bir de zahiri olarak şunu şöyle yapma. Bu hataya düşme. Bu günaha düşme. Bu yanlışa düşme deyip çizgi çizmiş. Tercihi ona bırakmış. Onun için Allah azabı etmiyor. Azaptan sakındırıyor. Yani ne demiş oluyor? Amiyane tabirle Ben seni Bana dost olasın, abd olasın, yakın olasın benimle Güzelligimle şeref bulup şereflenesin diye yarattığım varlıksın. Senin muhatabın benim. Sohbetini benimle yap. Bir şey isteyeceksen benden iste. Buna beraber bana koşman gerekir. Sen bendensin. Hepiniz ondan geldiniz, dönüşünüz onadır. Dönüşün banadır. Onun için o ayeti okudum. Ey nemefer, nereye gidiyorsunuz? Sen nereye gidiyorsun böyle? Ben seni böyle davet ederken, sen kimin davetine icabet edip gidiyorsun? Neyin peşinden koşuyorsun? Bu dünyada neyi kazanacağını zannediyorsun? Ne senin olabilir burada? Yani her şeyini bırakıp gelenleri görmüyor musun? Evet, Hazreti Ali söylemişti öyle. Mezarlıkta durup mezardakilerine söylüyordu. Size Sizden sonra neler olmuş size haber vereyim. Mezardakilerine söylüyor. Hani diyor, sizin o oturmaya kıyamadığınız evleriniz var ya, şimdi başkaları oturuyor, toplayıp o yem, yiyemediğiniz mallarınız var ya, onları şimdi mirasçılar paylaştılar, hepsi almışlar, sefasını sürüyorlar. Hatta sizin istemediğiniz, sevmediğiniz yerlere har harcıyorlar. Hani diyor, o dinleyip peşinden gittiğiniz o eşleriniz var ya, Onlar onları şimdi başkaları almış. Benim diyor, size dünyadan vereceğim haberler bunlardır. Siz bana ne haber veriyorsunuz öbür taraftan, orada ne var ne yok. Ne olup olmadığını gene o söylüyor, orada ne olduğunu biliyorum. Sadece bir pişmanlık vardır, sadece bir pişmanlık. Kulluğumuzu yapamadığımız için pişmanlık. Allah'a kul olamadığımız için pişmanlık. Rabbimizi dinlemediğimiz için pişmanlık. Kendi kendimizi kandırdığımız için bir pişmanlık. Evet. El-esma'u'l-husnâ Allah'ındır. El-ef'âlu'l-husnâ Allah'ın el-esma-ul-hüsnasından tecelli ediyor. Allah'ın güzelliğinden tecelli ediyor. Azap ise bu esmayı kaybetmekten dolayıdır. Rabbini kaybetmekten dolayıdır. Rabbinden yüz çevirmekten dolayıdır. Rabbini dinlememekten dolayıdır. Şeytanın peşinden gitmekten dolayıdır. Dolayısıyla azap kimden geldi? Azap bize şeytandan geldi. Şeytana uyduğumuz için geldi. Ama bunu böyle takdir eden Allah'tır. Tercihi kula vermiş. Eyüp aleyhisselam hastalandığında vücuduna kurtlar girdiğinde ne dedi? Şeytandan bana bir azap dokundu dedi. Bak, Allah azabı verdi demedi. Peygamber bu. Şeytandan bana azap dokundu dedi. Bir azap varsa Şeytandan gelmiş. Allah'tan değil. Zahiri olarak azap, rahmettir. Ama öbür taraftaki azap, gazaptır. Allah'ın gazabidir. Allah bizi Allah'ın azabına, tehdidine, uyarmasına karşı kayıtsız kalanlardan eylemesin. Allah'ın ayetlerini ciddiye almayanlardan eylemesin. Amin. Yok böyle bir şey değil kendi kendini kandıran, şeytana uyanlardan eylemesin. Amin. Nasıl ki Allah'ın rahmeti varsa, Allah'ın rahmetinden mahrum kalanlar, Allah'ın azabının, gazabının içine girmiştir. Ebediyen kaybetmiştir. Allah bizi bunu anlayanlardan eylesin. Amin. Rabbinin azabını, gazabını ciddi alanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.